Ya var açılışımızın geleneksel kapanış sözleriyle yaptın. Hayırdır ne iş? Aa efendim canım Karagöz. Her ne kadar modern lakırdılar yapalım diyorsam da... ...eskinin adetlerine, laflarına alışmışım birader. Bir türlü uzaklaşamıyorum işte. Niye uzaklaşmaya çalışıyorsun Acıvat? Alıştığın gibi konuşsana ya. E konuşayım da birader, kimse anlamaz ki dediklerimi. Yapma ya. Gerçekten bizi anlamazlar mı? A anlamazlar tabi. Bak mesela, bir geleneksel sözleri yuvarlayalım. Yuvarlayalım. Demem o demek değil, ben denize... ...ben doğacınıza, ben hak, ben hakisare... ...eli yüzü yunmuş, el fazı düzgün... ...hoş sohbet, fasil hül lisan... ...musahibeti tatlı. Hoş geldin tekerlek kaşarı suratlı. Bir yâri kafadar olsa... ...geliverse şu dört buğuşa hayme üzre kadem bassa... O söylese ben dinlesem, e ben deni söylesem o dinlesem. Şu Hacıvat da benim babamın kokmuş çarabını yese. Bizi temaşa eden ahiba neşe ya bolsalar. Diyelim işimize Mevlam rast geçer. Dur dur dur Hacıvat hakikaten ya. Artık bu kırdıların son kullanma tarihi geçmiş. Ya da dinleyicisini kaybetmiş. Doğru dedin birader, doğru dedin. Ee biz konumuza geçelim. Neydi bugünkü mevzumuz Efendim. ...trafik kurallarından bahsedeceğiz. Bak, trafik cezaları iyice artmaya başladı. Bir trafik ihlalinde neredeyse servet ödenecek. Aa, yazık ya, demek servet gidecek. Yazık değil birader. Niye ya, yazık olsun? Bunlar normal cezalar. Avrupa'da daha ağır cezalar var. Aaa Avrupa'nın bütün mükafatını getirdik. Bir cezası kaldıydı şimdi tam oldu. Bugün cezası gelir, yarın mükafatı. Neyse, asıl mevzumuz... ...karlı havalarda alınacak önlemler Karagöz'üm. Karlı havada sokağa pek çıkılmaz, yolda yürülmez. Maazallah düşüp bir tarafını kırarsın. Yayalar için değil Karagöz'üm. Trafikte olanlar için ne gibi önlemler alınır Karlı havada onu söylüyorum. Ha, arabalar için diyorsun sen. Mesela zincir takılır. Zincir niye takılır Karagöz'üm? Arabaya mı? Evet arabaya. Zincir şey diye takılır ha. Araba bir tarafa kaçmasın diye. Saçmalama birader, saçmalama. Saçmalama Zincir, ha? Ah, zincirleme kaza olmasın diye, zincir takılır arabaya. Zincir tekerleğe takılır, karlı buzlu yolda araba kaymasın diye. Peki, diğer tedbirler, önlemler nedir Karagöz'üm? gözüm? Ee, başka tedbirlerse mümkünse, şoförlerimizin araba kullanırken beyaz giymemelidir. Çünkü karlı havalarda etraf zaten bembeyaz olduğundan, beyaz fazla seçilmez. Diğer şoförler de araba sanki böyle kendi kendine gidiyor anla kapılabilirler, telaş yapabilirler. Beyaz yerine mümkünse kırmızı, yavru ağzı, portakal renginde kavun kıvamında renkli bir kıyafet olabilir Hacı İlginç bir önlem alma oldu kara bu. Aa ama bu dediklerim önemli birader. Taksici şoförlerimizin ise karlı havada daha bir dikkatli olmaları icap eder. Doğru diyorsun birader. Mümkünse taksici abilerimiz yolcu olaraktan arabalarına kardan adam denilen şahsı almamaları iyi olur Çünkü bu kardan adam denilen şahıs pis bir mahluktur. Arabanıza eriyebilir, Arabanızın koltuk kılıfları ne yapar rezil olur. Taksici kardeşlerimiz müşteridir alayım 3 beş gelsin deyip bu kardan adamlara itibar etmesinler. Kim kardan adamı görürse en yakın zabıta ekibine haber verip kardan adamı zehirletsinler. Bilinen bir menkıbe vardır Hacı Batçı. Kardan adam babasının yanına gelmiş. Bak baba ben kardan adam oldum demiş. Babası da ben sana kardan adam olamazsın demedim adam olamazsın dedim demiş. Evet sevimsiz yaratıklardır kardan adamlar. Gözleri kömür, burnu havuç ucubelerdir. Ya Karagöz'üm bunlar ne biçim tedbirler böyle. Önemli hacı var, önemli. <gülüyor> Neyse, bir diğer alınacak tedbir de şudur. Efendim karlı havalarda yollar buzlu olur, dona çeker, arabanın freni de tutmaz. Onun için şoförler tutar diye frene fazla ne yapmasınlar, güvenmesinler, asılmasınlar. Ha, bu fena değil. Devam et karanlık. Bu olayı Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hadisesiyle açıklamak istiyorum. Nasrettin Hoca bir gün araba kullanıyormuş, yanında da göylüsü şahsu var varmış. Ama kar yağışlıymış, yollar buzmuş. hoca birden frene basmış. Köylüsü aman hocam ne yapıyorsun? Tutmaz ki demiş. Nasrettin Hoca da ya tutarsa demiş ya. <gülüyor> Ama ne yapmış? Tutmamış, ağaca bindirmiş Nasrettin Hoca. Allah muhafaza. İşte bu önlemler önemli. İyi güzel Kara gözümde. Çok garip oldu bu verdiğin önlem örnekleri. Bunlar Kara gözün örnekleri. birader. Öyle olsun Kara Aman sevgili şoför dostlarımız, trafik kurallarını ihlal etmemeye özen gösterelim. ...boşu boşuna o kadar para cezası ödemeyin. Karlı, buzlu yollarda da... ...tedbirinizi muhakkak alın efendim. Evet evet muhakkak alın. İhmal etmeyin hemen alın. Sende fazla tedbir var mı birader? Ne tedbiri yahu? Ee, bu tekerleğe takılan zincir tedbiri var ya... <gülüyor> ...bende yok da sende fazla varsa alayım diyorum. Var var. Vereyim ben sana bir zincir. Zincir bana değil arabaya lazım. Bir şey ima ediyorsan tepeleme ha ona göre. Yok ima ettiğim bir şey yok efendim. Efendim.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 Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ev Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gülümseme. Gülümseme. Gülümseme. Gülümseme.